Rahmanın Arşının Altında Gölgelenenler Emre Acar Kullarına rahmet olan Allah'a hamd, öz kelamıyla dini tebliğ ve tebiyin eden Resulullah'a salat, sahabe-i kirama ve ihsan ilkesiyle hareket edenlere selam olsun. Kardeşim, Rabbime hamdolsun ki nimet içerisindesin. Biraz vakit ayırıp kainatı tefekkür etsen sana verilen nimeti göreceksin. Düşün ki üzerinde duran gökyüzü masmavidir. Gönlüne ferahlık vermekte. Yağmuru, rüzgarı, güneşi ve yıldızları ile sana bereket kapılarını açmış, hizmet etmektedir. Hele ki yeryüzünü düşün, dağları, ovaları, ormanı, bitkisi, toprağı, hayvanı, böceği ve her türlü güzelliği ile sana boyun eğmiştir. Kaderinde yazılmış binbir çeşit yiyecek ve sosyal yaşam sana sunulmuştur. Allah Sübhanehu ve Teâlâ sana şükredeceğin ne kadar da çok nimet vermiştir. Sen de bilmektesin ki insan gafildir. Hatırlatıcı olmadıkça unutkandır. Nimetler ile yaşam ne güzel ilerliyor. Bu güzel yaşamın bozulmasını istemediğimiz gibi, bu yok oluşun hayalini bile kurmayız. Unutma, bir gün Sura Sur sahibi israfi lüfleyecek. Kainatın hepsi yok olacaktır. Yaşamın hızlılığı ve gafil oluşumuz sana bu vakti unutturuyor belki de. Ama hakikatler zamanı geldi mi vuku bulacaktır. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. Rablerinden gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Enbiya Suresi 1-2. Ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sur sahibi suru eline almış üflemek için beklerken, nasıl olur da rahat ederim? Zaman hepimizi dehşetiyle tanınan büyük kıyamete doğru sürüklemektedir. Dünya için tayin edilmiş süre bir gün bitecek, kıyamet kopacaktır. Bilmelisin ki kıyamet koptuğunda dünya ölmüştür. Ölüm ona da haktır. Cansız bedenin işlevi bittiği gibi, işte o gün dünyanın da işlevi bitecek, kullanılamaz bir hal alacaktır. Kardeşim, ne kadar da sevmiştin dünyayı. Onun için yaptığın yatırımların ve uygulayacağın projelerin vardı. Herkese istikbali konuşuyordun. İçinde dünyaya bitmek bilmeyen azim oluşmuştu. Fakat bir gün beklenmedik an gelir. Sura üflenir ve kıyamet kopar. Dünya işte o zaman ölür. Tüm güzelliğini kaybeder ve bütün çirkinlikleri ortaya çıkar. Artık Sura bir defa üflendiği, Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar. Gök yarılır ve artık o gün o çökmeye yüz tutar. Hakka Suresi 13-16 Kıyamet koptuğunda ne yapabilirsin ki kardeşim? Pişman olmaktan başka neyin var elinde? İnsanın ne oluyor bana dediği vakit bu vakittir işte. El-Kadir olan Rabbinin kudretinin karşısında boyun eğer, içten içe kendine kızar, ellerini sıkarsın. Ama bu vakit son vakittir. Vaktin ömrü de bitmiş, o da ölmüştür artık. Pişmanlık hiçbir işe yaramaz. Zilzal Suresi Mü'mir 8. ayette Rabbimiz şöyle buyurur: Yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardı ve insanın ne oluyor buna dediği vakit işte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmış ise onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Kıyamet nedir bilir misin kardeşim? O günün dehşetinin nasıl olduğunu, o günde Ademoğlu ile kainatın durumunun nasıl olacağını. Soma'daki yaşanan duruma yakın zamanda şahit olduk hepimiz. 301 kişi maden ocağında vefat etti. Facianın yaşandığı bölgeyi Haber muhabirleri Mahşer Meydanı küçük kıyamet olarak isimlendiriyordu. Böyle bir şey mi kıyamet? Kalplere bıraktığı korku, insanlığın ölümü bununla mı sınırlıdır o gün? Yardımcı, eş, dost yanımızda olacak mı? Kıyameti ve yaşanacak durumları ancak Rabbimizden, Onun Kur'anından ve Rasulün Sünnetinden bilebiliriz. Naziat suresi 42 ile 44. Sana kıyamet hakkında onun ne zaman demir atacağını sorarlar. Sen nerede, ona dair bilgi vermek nerede? Ona dair nihai bilgi ancak Rabbine aittir. Kardeşim, kıyamet dehşetinden gözlerin yerinden fırladığı, kalp atışlarının hızlandığı, yüreklerin, kallerin ağızlara kadar geldiği bir gündür. O gün gözler kör, kulaklar sağır, uzuvlar işlevsiz kalır. O günün vehameti, duyu organlarının hepsini donmuş vaziyette kılar. Mü'min Suresi 18 Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostluğu ne de sözü dinlenir, şefaatçisi vardır. İbrahim Suresi 42-43 sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O, sadece onları dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. İsra Suresi 97 Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. Kıyamet cansız dağların canlanıp harekete geçtiği, dünyanın sütunlarını yıktığı, dağların kendi aralarında çarpışıp dehşet saçtığı gündür. O gün yeryüzünde iniş ve yokuşa dair hiçbir engebelik kalmaz. Her taraf dümdüz olur. Dünya, bakanın bir ucundan diğer ucunu göreceği hale gelir. Taha Suresi 105-107 Bir de o gün sana dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalanıp savrulacak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. Hakka Suresi 13-16 ile Artık Sura bir defa üflendi. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp, birbirine tek çarpışla çarpılıp, darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacaklar olur. Kıyamet kopar. Gök yarılır ve artık o gün, o çökmeye yüz tutar. Nebe Suresi 20 Sura üfrülecek o gün, siz de, Hemen kısım kısım geleceksiniz. Gök açılıp kapı kapı olacak. Dağlar yürütülüp serap haline getirilir. Vay sana ve Adem Ademoğlunun haline kardeşim. Yaşamımız o dağların ve ovaların üstündedir. Ne yapabilirsin ki bu durum karşısında? Dünyanın kendi başına yıkıldığına mı üzülesin? Kıyametin ansızın gelip dehşetiyle korku salan ölümüne mi? Yoksa gafil yaşayışına, ahirete hazırlık yapmayışına mı pişmanlık duyasın? Ne yaptım, ne yapmalıyım nidalarıyla çaresizsin bugün. Gücün kaybolmuş, takatin bitmiştir artık. Kıyamet gökyüzünün yarıldığı, maviliğini terk edip, lav ateşinin üzerinde kızartılmış yağın, kırmızı rengini aldığı azabın günüdür. O gün gökyüzü bütün güzelliklerini gizler, güneşini dürmüş, Işığını kaybetmiştir. Her tarafı zifiri karanlık bürür. Gecenin albenisi o yıldızlar paramparça parçalanır. Yeryüzüne dökülür. Her biri ateş topudur. Düştüğü yeri yakıp kavurur. Rahman Suresi 38 Artık gök yarılıp, kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalandayabilirsiniz? Enbiya Suresi 104 Düşün, o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Tekvir Suresi 1-15 Güneş tor top edilip dürüldüğü, Işığı söndürüldüğü zaman, Yıldızlar ardarda döküldüğü zaman, Dağlar yürütüldüğü zaman, Artık başka söze gerek yok, Ant ederim geri dönüp gelenlere. Kardeşim, Şimdi anlıyorsundur semanın nimet oluşunu, Güneşin ve yıldızın onda, Asılı kalmasındaki güzelliği ve hikmeti. Kıyamet günü artık güneş yok, Karanlıklar içinde ne yaparsın? Amellerin dışında yanında, Alternatif bir ışık o gün bulunmaz. Vay sana ve insanoğluna. Çaresizdir, pişmandır o gün. Kıyamet, koptuğunda denizleri ve bütün pınarları kaynatan, her dalgası, damlası, ölümü andıran ecel misali olan gündür. Nuh peygamberin zamanında gerçekleşen helak ile bugünün dehşetini anlatmak mümkün değildir. O gün zor bir gündür. Nuh aleyhisselam'ın gemisi olsa bile hiçbir fayda vermez. O gün mümin olanların dışındakilere kurtuluş yoktur. Tekvir suresi 5, 6 ve 15. ayetler. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı, denizler ateşlendirildiği, kaynatıldığı zaman artık başka söze gerek yok. And ederim geri dönüp gelenleri Kıyamet, insanın o vahametin içinde tek başına kaldığı zor gündür. O gün akrabalık bağları kopar. Anne-baba, eş-dost adına kimse etrafında kalmaz. Hepsi seni tek başına bırakır. O gün herkesi birbirinden kaçar halde görürsün. Anne-baba, dünyadayken kendisi için öldüğü evlatlarından, çocuklar da her ikisinden kaçar. Anne-baba, arkadaş nidaları boştur o gün. Kimse cevap vermez, seninle ilgilenmez. Her koyun kendi bacağından asılır atasözünün yakinen yaşandığı yerdir orası. Ne kötü bir gündür. O gün hamile kadınlar çocuğunu düşürür. Çocuğundan bir haberdir. Ne acı bir gündür ki o gün Ademoğlu sarhoş haldedir. Kendini kurtarmak için çaresiz halde sağa sola koşturur. İnsanın bu sarhoşluğu içki gibi Aklı uyuşturan şeylerden dolayı olmaz. O gün kendini kurtarmaya çalışan insan haram işler mi hiç? Asla. Bu sarhoşluk, çaresizliğin, korkunun, dehşetin vermiş olduğu sarhoşluk ve yorgunluktur. O gün her yer can pazarıdır. Azapların şiddeti tarif edilemez. Her can o gün kendini kurtarmak için oğlunu fidye vermek ister. Evladını, Kurtulmak için fidye vermek Ne acıdır Kişinin Uhud daha kadar altını olsa Kurtulmak için onu öne sürer Dünyada vermeye kıyamadığı Yaşamını kendisine bağladığı altın O gün değersizdir Mü'minun Suresi 101. Ayet Sura üflendiği zaman artık Aralarında akrabalık bağları kalmamıştır Birbirlerini de arayıp sormazlar Hac Suresi 1-2 Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa insanlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Abese Suresi 33-37 O kulakları patlatan kıyamet gürültüsü geldiği zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan, her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Lokman Suresi 33 Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden kaçının. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Bakara 48 Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah için vermedikçe şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz. Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Müzemmil Suresi 17-18 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü kafir getirilir ve ona, ne dersin, yeryüzü dolusu altının olsa onu verip kurtulmak ister misin diye sorulur. O da, evet cevabını verir. Bunun üzerine ona, ben senden bundan daha basitini istemiştim denir. Birbirlerine gösterilirler, fakat herkes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 Unuttuğumuz, basiti aldığımız kıyamet böyle dehşetli bir gündür. O günün korkunçluğunu anlatmaya ne sayfalar ne de mürekkepler yeter. Kıyamet günü böyle ise mahşer meydanı nasıldır acaba? Terazilerin kurulduğu, hesap vakti geldiği zaman insanlık ne haldedir? İnsanlar kıyametten sonra dirildiklerinde uzunca bir bekleyiş olacaktır. Güneş bir mızrak boyu yakınlaştırılacak, kimisi diz kapağına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi de ağzına kadar terleyecektir. Bu uzun bekleyiş bu haliyle devam eder. İnsanlar bekleyişin uzunluğundan şikayet ederler. Fakat bekleyiş bitmez. En son Rablerine nida ederler. Ey Rabbim! Bu uzun bekleyiştense cehenneme girmeye razı olduk. Kardeşim! bu manzarayı düşündüğünde hem korkuya kapılır, hem de bu durumdan kurtulmanın yollarını ararsın. Acaba yaşanacak bu ızdıraptan kurtulacak olan var mı? Bir kenara çekilmiş güzellik, esenlik içinde bu durumu seyreden olacak mı? Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan var ki,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 Esenlik içerisinde olacaklardır. Umuyorum ki sen de onlardan olmayı arzuluyorsundur. Rabbim seni ve bütün Müslümanları bu şerefe nail olanlardan eylesin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bir sonraki yazıda görüşme ümidiyle. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 29. sayısında yayınlanmıştır.